الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأولاده وأزباده والسادي والسادي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إلا. قد لي صدري وييسر لي أمري وحلقدة من إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تدون الكتاب أفلا تعقلون ve isteğin bil وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى innahaal صَدَقَ illa ala وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ Allahu Alazim. vb. يَا sülhun يَا hashmiul kibri. ya ilahına ya ilah alalamin. zahir ve batınımız imaniye ve ile Bizleri kapında kul kabul eylem. Bendelerine iyi işler yapmayı müyesser eylem. Bizleri kıyamete kadar Kur'an-ı beyana kâdim eylem. cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâb Amin Âmin ve hormati sevgidil rabbil Muhterem Müslümanlar, bir evvelki derste hak ve hakikatın neşredilmesi mevzuunda meselenin tekniğine dair yine bir iki hususu arz etmiştim. Bunlar kısaca karşımıza aldığımız muhatabı tahrik etmeme, damarına dokundurmama, onun kalbine inebilme yollarını araştırma günümüzde hasımlarımızı mağlup etmenin din, iman, vatan, millet ve mukaddesat düşmanlarına karşı en semereli ve en verimli mücadeleyi yapmanın şekli üzerinde dururken, bilhassa karşı tarafı tahrik etmeden, gönüllerine inerek, hak ve hakikatı onlara anlatarak, insanlıklarını kendilerine hatırlatarak, insan olmaya davet etmek suretiyle, dertlerine inme lüzumu üzerinde durdum. Keza bir diğer husus olarak da muhatapların kültürünün hesaba katılmasının ciddi bir ağırlığı olduğuna bilhassa dikkatinizi rica ettim. Kendi devrinin kültürünü bilemeden, içtimai kanunlara nafiz olamadan meseleyi sadece kaba bir isteklem ve kaba isteği de kaba kuvvetle yerine getirmek suretiyle halledeceğini düşünen aldanır başına bin gaili açar. Evvela günümüzün mürşidi hangi asırda yaşadığını bilme mecburiyetindedir. Kendi devrinin, neslinin, derdinin neden ibaret olduğunu bilme mecburiyetindedir. Bir noktaya ve bir kerteye kadar gelenlerden, tefessüh artık onların yeniden geriye dönmelerine imkan vermese bile, pek çok kimseler bu meseleden habersiz oldukları için, ilhat ve küfürde ileriye gitmedikleri için, kalbi ve ruhi dejenerasyona tam maruz kalmadıkları için daima onlara bir şey anlatmak mümkün olacağından, günümüzün ak ve hakikate sahip çıkan fedaileri, hasbileri, Allah yolunun, Allah davasının müdafileri ve müvekkillerim, vekilleri bunlar bu meseleyi çok iyi bilip meseleye yolunda muhalecede bulunma müdahale etme mecburiyetindedirler. Devrini bilmeyen insanın mürşid olması düşünülemez. Asırlarca evvel yaşamış insanların sözleri vahiyle müeyyed değilsem, Mişkati nübüvvetten mümbaiz değilse onların sözleri de günümüzde geçerli değildir. Büyük insanlar olsa dahi geçerli değildir. Ancak Mişkati nübüvvet, nübüvvettir ki 14 asır evvel yanmış olmasına rağmen 14 asır sonra dahi terü tazedir pırıl pırıldır ve bir hem de elmas olma hiyetindedir ve onu muhafaza etmektedir. Binan Ali mürşit mübelli kendi devrini bilecek, muhatapların kültür seviyesini hesaba katacak, günümüzdeki derde inecek, o derde derde göre derman bulmaya çalışacaktır. Yeri geldikçe ısrarla bunun üzerinde durdum. Her fırsatta anlatmaya çalıştım ve meseleleri sadece hissi planda, kalbi planda halledemeyeceğinize, etmek isteyenlerin de edemeyeceklerine dikkatinizi istirham ettim. His kadar, kalp kadar, mesele içinde, aklada yer verilmesi zaruretine bilhassa dikkatinizi istirham ettim. Ve insanın bir bütün halinde ele alınması zaruretine dikkatinizi çektim. İnsan ne cesettir, ne kalptir, ne histir, belki bütün bunların bir arada Kabul edilişi ve müteala edilişinden ibarettir. İnsan ruhtur cesetle beraber, cesettir hisle beraber, histir kalbiyle beraber, bilemediğimizde taifiyle beraber. Bütün yönleriyle insanı tanımam ve bütün bu yönlerden insanımız için arız olan arızaları bilmem ve o arızaların giderilme çarelerine inme, insanı bütün olarak ele alma mecburiyetindeyiz. Günümüzün müşidi budur. Buna kimin reaksiyonu olursa olsun, bir hisle, bir keşifle ve kerametle insanları sevk edeceğim, onlara bir şeyler anlatacağım diyen kimseler, meselenin haklı bir yönüne parmak bassalar bile, meselenin bütününe parmak basmadıklarından dolayı insanları ifade ettikleri hükmünü ifade edeceğim size karşı. Kandırdıklarını, aldattıklarını ifade edeceğim size karşı. Bütün olarak insana meseleyi anlatmam ve bütünüyle insanı kabul etmeye mecburiyetimdeyiz. Ve son bir husus olarak da meselelerimizi anlatırken tenezzülatta bulunmam. Biz meseleleri belli bir topluluğa anlatıyoruz ki o topluluğun bu meselelerle alakası çok azdır veya yoktur. Meseleleri bir topluluğa anlatıyoruz ki, bu topluluğa çoktan Allah'ı Peygamberi unutturulmuş. Çoktan kitabı ve kitapları unutturulmuş. Kütüphanesi, düşüncesi, terminolojisi çoktan unutturulmuş. Böyle bir topluluğa meseleleri anlatırken, bu topluluğun anlayışına eski ifadesiyle mumaşat yapma mecburiyeti vardır. Adeta çocuk dili kullanır gibiyim onun anlayışına inecek, anlayışına göre meseleleri takdim edecek. Bu evvela Allah'ın ahlakıdır. Tenezzülatü ilahiyye ila ukulil beşer, keyfiyeti Kur'an-ı Kerim'de caridir. Allah kendi azametine uygun ifadeyle değil, belki de azametine uygun ifadenin şe'li odur ki, muhatapların durumunu nazar itibarı alsın. Allah Celle Celaluhu konuşurken, o sistemlere emir verdiği zaman koca Nebulü kadar harekete geçer. Ve bütün insanlar kendisinin bir parçası olabilecek, belki bir parçası olabilecek. O kadar çok buğdu olan, Cebrail'e, Mikaile hitap ederken, herhalde çok değişik şekilde hitap ediyoruz. Baharda bütün yeryüzüne hayatı nefk ederken Allah Celle Celaluhu, herhalde insanlara kullandığı dilden çok azim, çok cesim bir dil kullanıyor. Ama sırr-ı ahadiyetle insanlara hitap ederken, onların anlayışına göre hitap ediyoruz. Biz Kur'an'da kendi anlayışımızı buluyoruz. Sanki bizi çok iyi bilen, bizimle beraber senelerce yaşamış, art edeceğim onu sanki sözünün manasını. Bizim bütün hissiyatımıza girmiş ve değişik psikolojideki insanların bütün değişik durumlarına vakıf ve nikâhban bir tanesi, bize sesleniyor gibi bir hava, bir eda hissederiz Kur'an'da. Böyle olması gayet normaldir. Zira insanın maddesini yapan, manasını hazırlayan, kalbine nigahban olan, girdisini çıktısını bilen, çocukluğundan kûletine kadar, ondan yaşlılığına kadar bütün etvari hayatına vakıf ve nigahban olan, Hazreti Allah'ın lahuti ifadesidir Kur'an. Onun için bakın, Dünkü Bedevi Kur'an-ı Kerim'im Resul-i Ekrem'in rahle i tedrisi önünde dinlerken nasıl istifade ediyordum? Aklı hiçbir şey itiraz etmiyordum. Her şey kendisine hitap edilmiş gibi kabul ediyordu. 20. asırdan astronomi almış bayrağı ayrı bir vadiye gitmiş. Fizik ayrı vadide meçhullerden bahsediyor. Kimya ayrı asrarengiz şeyler laboratuvara getirmiş. Buna rağmen bu sahalara müteallik ayatü beyine tilavet edilincem astronom zannediyor ki Kur'an bana hitap ediyor, fizikçi zannediyor ki Kur'an bana hitap ediyor, kimyacı zannediyor ki Kur'an bana hitap ediyor, hatta zurra zannediyor ki tapanın kuyruğunda giderken Kur'an bana hitap ediyor. Devirleri aşarak, kullandığı dille, çocuğa da bir şey anlatan, yaşlıya da bir şey anlatan, İlim adamına da bir şey anlatan, kafası mal felsefe ile meşbu ve meşgul olan insana da bir şey anlatan, sadece ve sadece her şeyi bilen ve gören Allah'a hâsı ona mahsustur. Bu işi anlatma keyfiyetim. Kur'an'dır ki ihtiyarlamaz. Kur'an'dır ki herkesin anlayacağı dili kullanır. Allah bu hulhi ilahisiyle bize ne anlatmak istiyor? Muhatabın durumunu nazar itibarı alacaksın. Yürürken nasıl çocuğun elinden tutulur, öyle yürünür. Konuşulurken nasıl çocuğun anlayışına göre hitap edilir, çocuğun dili kullanılır. Yerinde anne baba ekmeği bırakır da pepedir. Yemeye mama der, çocuğa hitap ettiği için. Kelami ilahide belahat ve fesahatı hangi noktaya ulaşırsa ulaşsın. Biz beynimizin bütün fakültelerine hitabı duyar, anlar ve kavrarız. Kalbimizin bütün guddelerine indiğini hissederiz. Bütünle taifimizi çepe çevre bir hale sardığını duyarız Kur'an-ı Kerim'i okurken. Bu Kur'an'ın azametle ayrı bir yönüdür ki, muhatap nazarı itibarı alınmış, bu bir yönüyle de mütekellimin azametine, haşmetine delalet eder. Küçülmesi değil, azamet ve haşmetine delalet eder. Buna ilahi ifadenin beşer idraki seviyesinden beşere hitap etmesi deriz. Niçin durdum bu mesele üzerinde bu kadar? Bu mesele üzerinde bu kadar duracağım. Batıdan bize fen ve felsefe, intikal ettiği zaman kullandığımız dil de halka karşı fen ve felsefenin dilidir. 20. asırda meseleleri felsefe ile anlatıyoruz. Yer yer ifadelerinde başını gözünü yara yara meselenin başını gözünü yardıma siz şahitsiniz. Günümüzün insanına marsın delinin, Engels'in terminolojisiyle meseleler anlatılıyor. Eşya hadiselere onların bakış zaviyesi getiriliyor. Hitler zaviyesinden eşya hadiselere baktırtılıyor. Meselelere felsefi bir hüviyet kazandırılıyor. Halk bilmediklerinden ötürü... Samagoji yapan kimselerin arkasından bir şey biliyormuş gibi sürüklenip gidiyorlar. Halkı ifade ediliyor. ve gerçekten Müslümanlık adına da bir şey anlatılamıyor. Kendi iç de bu mesele suiistimal edilmektedir. İlle de ben ağır ağır başlarım. Edip görünebilmek için tumturaklı laflar edinmeye adet edinmişim. Selah böyle yapınca yırtıyordu o yazısını. Halka intikaline imkan vermiyordu onun. İlla da meseleyi felsefi kılık ve kıyafete sokup anlatacağım. Ta ağır olsun, çaplı olsun, ihtişamlı olsun. Ve içinde rıza-i yokmuş, zararı yok olmasın. Nauzu billah. Günümüzün insanı, mürit ve mübellilerin, Müslümanlığı anlatırken Bergson'la değil, Pascal'la değil, Platon'la değil, Descartes'la değil, Müslümanlığı Hazreti Muhammed'le anlatma mecburiyetindedirler resul Ekrem nasıl Beşer'in anlayışına mümaşet ediyordum? nasıl onların hissiyatlarına bakarak ona göre sesleniyor ve hitapta bulunuyordum? nasıl çocukla çocuk, delikanlı delikanlı, yaşlıyla yaşlığın eda ve ifadesinde bir oynaklık onun, bir inme-çıkma havası, bir eksantrik keyfiyet müşahede ve mütehale ediliyor, yani herkes ondan istifade etme imkanına sahip bulunuyor. Aynen öyle dem günümüzde mürşit ve mübelli bu oynaklığı kazanma mecburiyetindedir. Muhatabı seçme ve tanıma bir tarafa, muhatapların anlayacağı dili kullanma tenezzülatta bulunma, bu Allah'ın ahlakı ve peygamberin yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem, Nahnu maaşirel enbiyâ, nunzilün nâs menâzilehum ve nükellimuhum alâ kader <gülüyor> ukuulihim, Hadisin senedi bakımından senkite uğradığını görsek bile Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ''Biz peygamberler topluluğu herkesi kendi mevkiinde müteale eder ve herkese anlayışına göre hitap eder sesleniriz ve halk arasında hadis olan şai olan ala alâ kaderûkûlihim'' ''Halka halkın anlayışı kadar anlayışı seviyesinden seslen ve hitapta bulun'' denmektedir. Muhterem Müslümanlar bu husus üzerinde daha önceden planım uzun boylu durmak idi. Ve bir evvelki derste anlatmayı planlamıştım. Fakat geçtiği için bu kadarcık şeyin dahi size bir fikir vereceği kanaatiyle bugün anlatacağım şeylere yer bırakmak için atlıyor, geçiyorum bunu. Anlatmada hak ve hakikati anlatmada en mühim bir unsur samimi olmaktır. Dünden bugüne hak ve hakikatı, Kur'an'ı ve imanı anlatan pek çok kimse vardır. Ama alemi İslam'da İslam adına mevcelenmenin ancak bir kısım sözlerden ötürü olduğunu biz yine görüyoruz 20. asırda. Görüyoruz ki sağda solda binlerce konuşana rağmen, hak ve hakikatın binlerce şarihine rağmen, doğruya tercüman olan binlerce insana rağmen, ancak hakiki mümin ve müslimler çok az kimsenin etrafında toplanmış onların arkasından gidiyorlar. Bu az kimseler samimi kimselerdir. Bunlar dediklerini yaşarlar, yaşadıklarını söylerler. Hayatlarında namaz varsa namazdan hassasiyetle bahsederler. Geceleri varsa gece kıymetlidir derler. Haram derken hayatlarını sergüzeşte hayatlarını göz önüne getirirler. Şayet zerre kadar, kıl kadar işlerine haram girmişse haramdan bahsetmezler. Bir ay kadar ağlayıp, sızlayıp dizlerini dövmedikten sonra, bir lokma arama bin defa ahuvah çekmedikten sonra cemaatin karşısına çıkmazlar. Kalplerine ve midelerine dikkat ederler. Resul-i Ekrem Vesselam'ın bir ferd için teminatında şart koştuğu iki hususa bilhassa dikkat ederler. Can arası apış arası bu mevzuda bana teminat verin. Cennete girme mevzuunda size teminat vereyim. Mürşidin batıl karşısında dize gelmesi bahis mevzu değildir. Onun nezi, nezif ve afif hayatında kadın yoktur. Onda flört göremezsiniz. Onda bir kadına işaret yoktur. Boynuna bin kadın dahi binse, onların arasından sıyrılmasını bilmiştir. Dudaklarından aşağıya bir haram indirmemiştir. Kalbi yatarken de, kalkarken de Allah demiştir. Ve hayatı Allah'ın rızası istikametinde geçmiş, nurani bir amut haline gelmiş, başı arşı kemalata yükselmiştir. Siz apış arasını ve iki çene arasını muhafaza etme mevzunda bana söz verin. Cennete gireceğinizi ben teminat altına alayım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ölçüleri içinden, aklımızın mürşidinin, bu mevzuda bu kadar temiz, hafif ve o nisbette de samimi ve hasbi olması şarttır. Yoksa sözleri mahşeri vicdanda mahkes bulmayacaktır, arz etmiştim. Çünkü hak ve hakikat adına söylenecek şeyleri tesir ettirecek Allah'tır. Allah Celle Celalu kendisiyle münasebet olmayan insanların sözlerine tesir vermeyecektir. Sadece belli bir noktada, Hakka onlardan daha yakın kimse bulunmadığı için, hak adına başka alternatif olmadığı zaman, bir kısım yarım hak hakperestler Allah'a muvakkatten muvaffakiyet verebilir. Fakat daha kuvvetli alternatifler zuhur ettiği zaman onları tüketir, katiyen bileceksiniz. Kanuni ilahı öyle cereyan etmiştir. Şayet sakatlıkları bulunan bir batıl mezhebe harameyn-i şerifeyni korutturuyorsan, Onlardan daha fazla Kur'an'ın ruhuna sadık bir cemaat bulunmadığından ötürüdür. Beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, ehl-i cemaat prensiplerine sımsıkı sarılan, yeryüzünde başka bir cemaat suhur edeceği kadar da o hengame devam edip gidecektir. Aksi olamaz! Adem'den devrimize kadar bu şekilde cereyan etmiş ve bu şekilde cereyan edecektir. Binaenaleyh, yarım hakperestin muhakkat muvaffakiyeti sizi aldatmasın. Alternatifsizlikten o muvaffak olmuştur. 20. asırda içtimai ve iktisadi hayatımızda komünizmanın boy gezmesi gibi alternatifsizlikten hakim olmuştur. Cemaatin büyük bir kısmı, büyük bir kesimi kapitalizmin kucağına gidince alternatifsizlikten bir kısım sergerden gençler öbür tarafa verdiler. Onun makul manteki olmasından Marx'ın zavallını zannettiği gibi Cebri'de terminizmanın muktedası olduğundan, beşerin hayatındaki atvarın varın neticesi olduğundan değil, alternatifsizliktendir. Maalesef kuvvetli bir cemaat bulunamayışındandır. Mümin meseleleri anlatırken hasbi olacak ve bundan sonra sadece hasbilik geçecek. Zira ilahi pazarlar kuruluyor. Bu pazarlarda her söz mihenge vurulacak. İçinde ne kadar Allah'la alakası var, Allah Allah'la alakası olan sözler var. O sözler değerlendirilecek. O sözlere göre hükümler verilecektir. Dünkü gibi değil artık. Aradan iki üç atır geçtim. Hasbilerin ve samimilerin dünyasının kurulacağı devreye gidiyorum. Söylediği sözleri yaşayanların, ancak yaşadığı şeyleri anlatanların... Kuracakları Dünya'ya gidiyoruz, bütün nifak terk edilecek, demagoji atılacak, aldatmacalara son verilecek. Samimi insanlar, samimi insanlar halkın içinde halka hak ve hakikati anlatacak ve inşallah hüsnü kabule mazhar olacaklar, ümid ediyoruz. Samimiyetin ölçüsü nedir? Sözün davranışlara uyması. Eskilerin ifadesiyle kaville fiil arasında mütabakatın bulunması. Dışın içi yalanlamaması. İçin dış karşısında yalancı olmaması. Ah vah ettiğimiz zaman yemekten içmekten iştahımız kaçıyorsa ah vah ettiğimiz zaman yalan olmayacaktır. Ama burada göstermelik ah vah eder inleriz. Evimize döndüğümüz zamanda bu yanan yangın karşısında hiç de huzursuz olmaktak, iç dış mütabakatı yok demektir bizden. Farklı düşünüyoruz. Dual bir düşünceye saplanmışız demektir. Samimiyetin ölçüsü budur. İç ve dış bütünlüğüne varmam. Kavül ve fiil mütabakatına varmam. Allah yolunda samimi ve hasbi olmam. Hiçbir art fikir taşımamam. Maksadı sadece ve sadece Allah'ın yüce adının yükselmesi keyfiyet olmaz. Hatta bu istikamette ben çalışırken benim talepsiz sayime eden maddi menfaatler karşısında ilkilme ve ürkmem. Benim işte bir talebim olmamıştım. Atımın terkisine bir daire bağlayı verdiler. İstememiştim, kaçmıştım. Hemen dize gelip ya Rabbi ne cürmün var ki? ''Ben seni anlatırken sen bana dünyayı verdin. Halbuki ben senin rızanı istiyordum. Talepsiz sayimize bir makam terettüp edersem, elimizden tutulursam, hemen ihlas ve samimiyetimizden ciddi bir endişe içindem. Ben seni ararken niçin dünyayı karşıma çıkardın? Rabbim yoksa beni mahvetmek mi istiyorsun? Ciddi bir titreme ve ürpertiyle Rabbin huzuruna gelip ondan kaçmam.'' Dünyaya sahip olmanın içinde onu terk etmem. Kesrette vahdetin berrak çehretini görmem. Eşya hadiselerin zimamını eline almam. Fakat yerinde nefsine, şahsına, ailene ait şeyleri rahatlıkla tepebilmem. Niyaseti cumhuriyet tevdi edildiği zaman, başbakanlık ayaklarına kapandığı zaman, parlamenterlik karşında rükua gittiği zaman, bunlara iltifat etmeden yanlarından hayret ne şaşkın şeyler deyip çekip gidebilmem. Bu duygu ve düşünce sabretin ölçüsüdür, samimiyetin ölçüsüdür. Ve günümüzün hakiki mürşit ve mübellilerim, yolunun sağına ve soluna dizilen bu türlü makam ve mantıplarım, mal ve menfaatlerim, çeşitli hisleri ve kaprislerim, rahatlıkla aşıp geçmedikten sonra Sözleri hak adına geçerli olmayacak. Kuvvetli alternatifler çıktığı zaman kendi iflatı karşısında kalbi duracak. Belki de bir cinnetle yıkılıp gidecektir. Ben şahsen kendi akıbetimden de öyle ederim. Samimi olduğumu iddia etmediğim için Cenab-ı Hak hakiki bir netti getirdiği zaman ben sözlerin hüsru kabul görmediğini görecek belki de kalbin duracaktır bilemiyorum. Öyle bir husran, haybet ve hizzandan Rabbi Rahim ve Kerim'ime sığınır iltica ederim. Cennetül Firdevs-i Eshab-ı Kehfin Kelbi hürriyetinde dahi ithal buyuracaksa ithal buyursun, o hizzan ve haybetten nefsim gibi düşünenlerle beraber beni de muhafaza buyursun. Kavül ve fiil mütabakatın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam hak ve hakikati anlatırken, İbadet edin diyordum. Müslümanlar çok duada bulunun. Duanız olmazsa hiçbir kıymetiniz yoktur diyordum. Malınızı infak edin hitabını onlara tebliğ ediyordum. Ve aynı zamanda rahatlıkla dünyayı aşıp geçiyordum. Hayatında her birisi adeta birer akabe sayılan, geçilmesi ve aşılması çok zor birer tepe, sarp sayılan, bütün bu hadiseleri aşıp geçiyordu ve kendi yapıyordum. <gülüyor> kendi yapmadan teklif getirmiyordum. Yapmadığı şeylerin teklifini de getirmiyordum. Kur'an kendisine tahmil ettiği her şeyi yapıyordu. Ben sırasıyla ağzımdan çıkan sadece şu dört meselenin misalini arz edeyim. İbadet edin diyordu, biz de diyoruz. Ben de size diyorum ibadet edin. Yani Allah'a kul olun. Boynunuzdaki tasmayı unutmayın halk arasında kesretse boğulup da şakalaşmaya başladığınız zaman kulluğunuzu hatırlama her şeyi size unuttursun geceniz ciddi gündüzünüz ciddi olsun Rabbinize kulluğu en azil şey bilin ben de söylüyorum bunları size ama benim sözlerimle onun sözleri arasındaki fark şudur o gece onu bir de, bire yüz yaşıyordu sonra bir anlatıyordu Bense ciddi bir nifak içinde ya bir yaşayışım var ya yok, size yüz anlatıyorum buradan Bin türlü dil döküyorum size, maket bulmuyor, üstü kabul görmüyor. Aradaki fark o. Seyyidettin Hazreti Ayşe diyor ki, Mefkari Mevcudat Efendimiz bin türlü işinin yanında ve başında dönen bin türlü gayilenin yanında, hayatında ibadeti i taatında bir lahza fütur müşahede edilmemiştir. Sabahlara kadar ibadet ederdi. Size çeşitli vesilelerle arzettim. İbni Mesud gibi Allah Resulü'nün takdirine değişik yönlerle masar. Bir defasında buyururlar ki Kur'an-ı Kerim'i nazil olduğu gibi okumak isteyen İbni Ümmü Affan dinletsin. İbni Mesud'dan dinlesin. Kur'an indiği gibi onun ağzında maks bulur, o havayı kazanır. Bir defasında halkın içine çıktığında, bacakları çiroz gibi gördüler. Bu halk içinde bu zayıf bacaklardan ötürü i̇bn Mes'ud'u hafif alma gibi bir hal oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah huzurunda mizanda, o bacaklar dağlar kadar ağır gelecektir buyurdu. Bir defasında onu çağırdı, bana dedi, Kur'an-ı Kerim oku da dinleyeyim. Ben mi sana Kur'an okuyacağım ya Resulallah? Evet, ben başkasından dinlemekten hoşlanırım. O da güzel okuyordu. Sûre-i Nisa'yı okumaya başladım. فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ bir وَجِئْنَا بُكَ عَلٰهَ اُولَٰهِ Ayetine gelinceye kadar dinledim. İbnü i Mesud diyor ki sahih hadistem, Sağıma döndüğüm zaman Resul-i Ekrem'in artık ağlamaya dahi tahammülün kalmadığını gördüm. Bana işaret ediyordu, sus yeter artık diyordu. Kalp duracak hale gelmiştim. İbni Mesud resul ekam aleyhissalatu vesselam nazarında bu idi. İbadeti taata kendisini vermiş İbni Mesud Allah nazarında bu kıymet ve değeri kazanmış Ben girizgahta zuhur olarak meseleyi karıştırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halka intikal ettireceği her şeyi yüzde yüzüyle yaşıyor ve öyle intikal ettiriyordum. Ancak yaşadığı şeylere tercüman oluyordum Ve bunlar hüsnü kabul görüyordun. Sahabi arasında, sahabi safları arasında da hüsnü kabul görüyordum. İbadetü taatı o kadar dalgın idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe'yi sıddık ediyor kim? gece sabahlara kadar ibadet yapardım. İbadet yapardı ki asaptan kimse dayanamazdı. Biraz evvel meziyetlerini arz ettiğim İbni Mesud dahi diyor ki, ben Efendimiz'in arkasından namaz kılarken iki rekat namaza durdu bari ben de bu şereften şerefiye bulayım dedim. bir aldım arkasında durdum şu şerefli insanlığı sure Bakara'yı okudu, Ali İmran'ı okudu, Nisa'yı okudu, Maide'yi okudu, kim yapıyor? Bir hayatı tanzim eden, harflere giden, aileyi mükemmel düzene koyan, fakat ibadetinde kusur etmeyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra aklında fenalık geçmeye başladı. Sahabe tabiin sordular, ne fenalığı geçti, valla namazı bırakıp oturacaktım çünkü dayanılacak gibi değildi o namaz diyor. Ayşe-i Sıddıka ise meseleyi anlatırken diyor ki sabahlara kadar ayağı şişerdi. Ben bir gün dedim ki Eleyse Allahu kad gafaraleke ma taqaddama min zenbik ve ma taahhar. Ya retinallah. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedi mi? İnna fatahna leke fethan mubiina. Li yaghfira laka Allah ma taqaddama min zenbik ve ma taahhar. Allah senin geçmiş ve gelecek yapacağım bütün zelleleri bağışladı, diyor. Allah bunu sana lütfetmedi mi? Nedir bu sabahlara kadar ayakta durma ve ayaklarını şişirmem? Döndü dedi ki, Ya Aiş, اَفَلَا اَكُونَ Abdan شَكُورًا Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Ben ibadet taatla terfirat eden, geçmiş ve gelecek günahlarımı yargı bana bir mevki ve bir bakış zaviyesi bahşeden, geçmişi ve geleceği bağışlanmış bir insan seviyesine yükselten, Rabbimin bu kadar nimetleri karşısında şükreden bir insan olmayayım mı diyordu. Onda bu hali gören ashab bunun dışında olmuyordu. Onlar da ibadet-i taata kendilerini veriyorlardı. İnsanlara en güzel iş gördürmem, gördürmek istediğiniz işi görmeniz olacaktır. Ne yapılmasını istiyorsunuz, onu yapacaksınız ve yapacaklar. Yapmadığınız şeyleri anlatacaksınız. Ancak militarist idarelerde bir kısmı onların üstü kabul görebilir. Sert idarelerde bir kısmı üstü kabul görebilir, görmeyecektir. Aleyhisselatu vesselam bina yapmalarını arzu buyuruyordum. Kendi sırtına alış alıp beraber taşıyordum. Hendek kazmalarını istiyordu. Manivela'yı eline alıp hendeye girip çalışıyordum ve aynı zamanda çamur karıyordum. Askerin arbetmesini istiyordum, ön saplarda yerini alıyordum. Kaçan asker kaçarken kaçmalarını istemiyordu, toplanın daha şu dedim diyordu. Ama kendi atını sürüyordu Mahmuz diyordu. Bütün ordunun önünde ben peygamberim yalan yoktur diyordu. Abdulmuttalib'in torunuyum yalan yoktur diyordu. Herkes haş olacak elim belivahilhamt haş olacağım yalan yoktur diyordum. Her şeyin önünde bulunuyordu. Ve onlar da inanıyor öyle yapıyorlardı. Bu inanan ağızdan, dediğini yapan ağızdan sadir olan şu beyin beyinaz يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّةُ قَاتِهِ illa تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun. Azameti, yüceliği kadar, küçüklüğünüz kadar korkun. zafınız aclınız, onun hissi nasıl kadar korkun. İhtiyacınız ve onun ihtiyaçsızlığı kadar korkunuz. Dünya ve ahiret nimetlerini taahhüt etmesi ve sizin son nimetlere ihtiyacınız kadar korkun. Öyle korkun ki yüreğinizi sursun demekte hakkıyla korkun diyor. Size deseler ki polisten hakkıyla korkun polisin boyu kadar korkarsınız. Başbakan'dan hakkıyla korkun başbakanın boyu kadar korkarsınız. Allah'tan hakkıyla korkun dendiği zaman ödünüz kopacaktır sizin. Sabı bunun hakkını veriyor bakın. Kimden duydu hakkını veriyorum? deyip yaşayandan duydum. Yaşadığını söyleyenden ve söylediğini yaşayandan duyduğu için üstünü kabul görüyordu. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Öyle bir yola girin ki o yolda ölen insanlar Müslüman olarak ölürler. Zira Müslümanlığın dışında ölmemeye çalışın diyordu Kur'an-ı Kerim. Müslüman olarak ölmeye kendilerini verdiler, sardırdılar. Müslüman olarak ölmek için gayret sark ettiler. İbadet-ü kendilerini sardırdılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onları farz namazlarda camide görüyordu. Farz namazların dışında ne sokakta, ne çarşıda, ne pazarda herkesin el eteği çekilmişti, kimse yoktu. Ve 5-10 gün içinde hemen belli oldu her şey. Dizlerde nasır bağlamıştım. Alınlarda nasır bağlamıştı. Allah onlara hakkıyla korkun demişti. Ve gözler durmuştu adeta. mecnun bir insanın bakışı vardı hepsinden. Ölecek hale gelmişlerdi. Resul-i Ekrem'in yanına gelip gidiyorlardı ama sallanıyorlardı. Allah'tan böyle bir emir sadir olmuştu. Allah bu emirle onları öldürmeyi de murat buyurmuş olabilirdi. Onlara o emre itaat gerekti. Zira daha evvel bir emir karşısında fikirlerini beyan edince Resul Ekrem hitap etti kendilerine. Billahi ma semawati ve ma Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a aittir. İçinizden geçen şeyi de Allah bilir, dışınızdan yaptığınız şeyleri de. İçinizden geçenin hesabını da sorar, yaptığınız şeylerin hesabını da sorar. Kafanızdan kalbinizden geçen şeylerin hesabını da sorar diyordum. Ve günün resul Ekrem Ekrem'e otururken içeriye girmeye başladılar. İçeriye girdi herkes edeple Ali Vesselam'ın karşısında oturdular. Dediler ki ya Resulallah Allah'ın emirleri başkadır üstüne. Bizden namaz kıl dedi başkadır üstüne. Oruç başkadır üstüne. Öl er başkadır üstüne. Ama fıtratımız aşamıyoruz bunu. İçimizden bazı şeyler geçiyor. Bunlardan da Allah hesap verecekse ne olacak bizim halimiz? Aleyhisselatu vesselam bir imtihana tabi olan ashabı karşısında kaşlarını çattı. Siz Yahudiler gibi semina ve asayna mı diyeceksiniz? İşittik, isyan ettik mi diyeceksiniz? Belki size düşen şey şuydu. Semina ve ata'ana gufrâneke rabbena ve ileyke'l-mâsîr. Rabbim imtihan ediyorsun. Bunu da dinledik ve itaat ettik. Bizi mağfiret eyle Rabbim içimizden geçen şeylerden ötürü. Hemen arkadan ayet nazir oldu. Vazifelerini yapmışlardı. <gülüyor> ve la يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَمْ لَا مَا كَسَبَتْ وَعَلِيهَا Teklifi mâla yutakı yoktur. Herkes kazandığını ve iktisap ettiği şeyi görecektir. Ama beşerin takatının tavkında onlara yük tahmin edilmeyecektir. Onun için ikinci bir emir ısrar edilince, ferman verilince, hiçbir itiraza mahal bırakmadan kendilerini ibadetü taata verdiler. Diller dizleri de nasır tuttu, elleri de nasır tuttu, alınları da nasır tuttu. İbadet taata kendilerini verdiler. Onlar imtihanı kazandılar. Teklif karşısında fikir beyan etmediler. Emir yüce alemden geliyor, bize itaat gerektir dediler. Rabb'e karşı saygılı oldular. İnanmak çok zordur. Siz devri risalet benaydı olsaydınız, ne bilen nebisi anlatsaydı, kim bilir belki yine tesbih alıp böyle çekeceksiniz. Kalp gafil olduktan sonra zaman itibarıyla pek farkı yoktur meselenin. Sen namaz kılmaya niyet olmadıktan sonra, geçen ölüme git yi teheccütsüz geçtikten sonra, hayatın mazar taşından farksız olduktan sonra, ha aleyhissalatü vesselamın yanında olmuşsun, ay 20. asırda olmuşsun. Ziriliyle aramızda bulunan kitabullah mevcuttur. Yetmiyor görüyorsan git başka kitap aram. Tevrat'a bağlan, incine bağlan. Ne zaman olursan ol. Ben Allah'a hamd ediyorum ki devrisayet fenaide değildim. Çünkü zındık nefsini Allah Resulü'nün karşısına çıkardım. Resul-i Ekrem'in camisinde oturup bir çeken cemaat yoktur. Zira o şeytanın dışta kendisine yaptırtacağı şey yapıyor camide davallı gafil Sahabi emir karşısında ya yuhallazina ey iman edenler emniyete girdik diyenler Allah'a itimat ettik diyenler, itimat ettiğiniz Allah tesbihdanesi gibi arzı ve semavatı çeviriyor. Siz de aczu fakrınıza daha dolayı inhiraf etmeden hesap vermek üzere kabir çukuruna doğru koşuyorsunuz. Yakayı eline vereceksiniz, hesabınızı çok şadit olarak görecek, şedid olarak görecek ve sarsacak sizi. Siz çok korkacaksınız ki o da korktuğunuzdan emin kısın. Zira buyuruyor, ben dünyada özü kopanları orada korkutmam. Burada emin yaşayanların da canını okurum, buyuruyorum. Ne <gülüyor> hacme'u beyne havfeyn ve la hacme'u beyne emneyn. Burada emniyete yaşayan orada emin değildir. Burada korkulu yaşayan sancı çeken orada emindir. O böyle buyuruyor kudsu hadisinden Kendine çeki düzen vereceksin. Ömer altı ay sonra ancak yakayı kurtardım diyor. Ömer diyor peygamber olsaydı olurdu demiş kendisine. Sen neci oluyorsun ki laubali yaşıyorsun? Neci oluyorsun ki geceni kafat içinde geçirmişin nasiyenden belli. Anlın tecavüz görmemiş aylardan belli. Dilinde bir israf yok aylardan belli. Seccadenin sanmamış senelerden belli. Neyin var ki senin burada öyle müstakiranen laubali yani oturuyorsun? Allah içinde bulunduğumuz gafletten bizleri ikaz eylesin. Amin. Ciddi bir salalete üç asır evvel ittiler bizi. Yeniden Kur'an'ı tanıma mecburiyet ve zorluğuyla karşı karşıya bulunuyoruz. Cenab-ı Hak tanımaya muvaffak eylesin. Amin. Münasebetsiz girizgahın götürdüğü şeyler, napak olan nasiyenin ittiği şeyler, hakikat gamzetmeden uzak kirli alınların ittiği şeyler. Allah'ı ikaz ve ilşad buyursun. En ağırıma giden şey odur. Rabbimin huzurunda ölü çehreler. En ağırıma giden şey odur. Rabbim ben böyle çehrelerin mevcudiyetinden özür diliyorum. İnsanlık adına hayal ediyorum. İnsanlar içinde de bu nasiyeler olacak mıydı? Ve başkalarının hukukuna kirli bir kama gibi girecek. Başkalarına karşı naseze nabeca sözler sarf ettirecek. Bu kirli alınlarda olacak mıydı diye Rabbimden özür diliyorum. Bu arada binlercenin içinde bir iki tane münasebetsiz, naseza, nabeca keyfiyet içinde bulunan insanın hali, insanlık adına yüz kızartıcı ayıp olsa bile ümit vereceğim Resul-i Ekrem'i hoşnut tablolar cidden samimiyet gamzetmekte ve hakikat ifade etmektedir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerim onlara bizi bağışlasın, onlarla bizi haş ve benim mevzum ise bu değil. İbadet-i taattaki ciddilik üzerinde duruyordum. Mümine bir emir, bir teklif getirildiği zaman baş göz üstüne diyecek ve inkiyat edecektir. Ancak kadiyen bilecek ki Allah Celle Celaluhum, o mevzuda onu teklif-i malayı takla zora koşmayacak. Onu ezmeyecek, onu tüketmeyecektir rahmetiyle, keremiyle, tecellide buyuracak, ona bir yüzür ve bir kolaylık getirecektir. Asabı ı kiramda sonra bunu görüyoruz. فَاتَّكُ kullaha مَا Gücünüz yettiği kadar ittika edin, takatınız kadar ittika edin. Küçüklüğünüz Allah'ın büyüklüğü kadar değil, takatınız kadar, gücünüzün yettiği kadar ittika edin. Evvelki ayetin hükmünü ya tahsis ediyor veya kaldırıyordu. O meselenin münakaşasına girmiyorum çünkü o usul mevzu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam arz ettim, dua edin diyordu kendi cemaatına. Ama evvela duayı kendisi yapıyordu. Otururken dua, kalkarken dua, yatarken dua, merkuba binerken dua, inerken yine dua. Beldeden ayrılırken dua, beldeye dönerken yine dua. Yatağa girerken dua ediyordu, kaç arz ettim. Allahümme inne eslem tuvachi ileyk, ve fel emri ileyk, ve ileyk, sana sana diyordum. Sana dayandım, sana güvendim, sırtımı sana verdim, sana itimat ettim. Rahbeten ve rahbeten ileyk senden ödüm kopuyor ve senin rahmetin için çırpınıp duruyorum. Ne bir dayanak var ne de sığınak var senden gayrı. Olsaydı giden sığınırdım yoktur senden gayrı. Yatağa girerken söylüyor her akşam Resul-i Ne Neye binaan söylüyor? Hangi cürme binaan söylüyor? Hangi gafleti işlemiş? Hangi şirke girmişti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? bunu söylüyor. Kalla. Hiçbir şey yoktur. Mekinin seviyesinin hakkını veriyordu. Lâ mecâ ve lâ menceminke illâ ileyh. bi kitâbikellezî enzelte ve nebîkellezî Gece kalktığı zaman, uykudan hemen kendine geldiği zaman yine Resul Ekrem'in dilinde dua vardı. Allahumme lekel hamd ente kayyûmus semâvâti vel ard. Ve Velekel hamd ente'l hakwa va'dukel hakwa lika'uk hakwa'l cennet hakwa'n nar hak. Van nebiyuna hakwa's sa'at hak. Velekestem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Billerce hamit çektikten sonra yine Allah'a teslimiyetini, umrunu tevfiz ettiğini, yine Allah'a güvendiğini ve dayandığını kalkarken de ifade ediyor. <gülüyor> Tabağa girdiği zaman Allahümme inne diyor. Bütün zerratı kainatı Allah'a karşı hamdine şahit tutuyor. Akşama girdiği zaman öyle yapıyor. Merkübe bindiği zaman ve mukrinin. Dua cihetinde Resul-i Ekrem'i gördüğünüz zaman Sadece bu hususu arz etsem iki saatinizi alır. Dua hususunda gördüğünüz zaman onu dua etmek için yaratılmış bir insan göreceksiniz sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar bir kumru gibi öter Allah'ın karşısında. Bütün cerrati kainatım Allah'a karşı hamdine şahit tutuyor. Akşama girdiği zaman öyle yapıyor. Merkub'a bindiği zaman Subhanalladhisakkaralena hada ve ma kunna Dua cihadında Resul-i Ekrem'i gördüğünüz zaman sadece bu hutbeyi arz etsem iki saatinizi alır. Dua hususunda gördüğünüz zaman onu dua etmek için yaratılmış bir insan göreceksiniz. Sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar bir kumru gibi öter Allah'ın karşısında. Koyduğu zaman, içinde boyunduruklar dönüyor gibi bir inip duyulduğuna şahit oluruz der. Resul-i Ekrem dua eder. Dua ederken bütün ağız ve sama kulak kesilir, onu dinler. Dua ederken sekine iner. Dua ederken o ahu feryada şahit olmak için melekler halakalar teşkil eder. Dua edin dediği zaman da böyle yapar. Ve sahabi dua etmeye başlar. Sahabi düşman karşısında dua ederdi. Kalkarken dua eder, yatarken dua ederdi. Okunu çekerken dua eder, kılıcını kaldırırken dua eder. Dua müminin silahıdır. Allah duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurmaktadır. Saz bir ubudiyet ifade etmektedir. Esbabu aşarak Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Sebeplere riayetle beraber dua, tevhidin ifadesi, Allah'ı birlemenin ifadesidir. Resul-i Ekrem halka anlatıyordu. Sema haklı olunuz diyordum. Eliniz açık olsun diyordu. İçinde yaşadığınız topluluğun bir parçası olduğunuzu hiçbir zaman hatırdan çıkarmayınız diyordu. Bunu söylüyordu da kendi, kendi medarı maişetini teminle, iştigarla iktifa etmiyordum. Belki elin daha ne varsa hepsini sarf ediyordum. Evinde üç beş kuruşu vardım. Halkın önüne geçmiş namaz kıldırmak üzere durmuştum. Tam Allah'a hak ver diyeceği zaman demedi, ellerini indirdi, tekrar hücretine koştum. Halk saflarda bekliyordum. Biraz sonra yine geldi, telaşı gitmiş, endişesi gitmiş. Allahu Ekber dedi namaz kıldı, selam verdi dediler ya Resulallah, namaza duruyordun ayrıldın gittin. Akla gelir ki abdest almak için mi gittin? Halbuki abdestli filan, abdest durumu da yoktu abdesti dönmediniz. Abdest almış olarak dönmediniz, buyurdular ki, bana gelmiş bir hediye vardı, onu dağıtmayı unutmuştum. Namaza duracağım zaman kalbimi meşgul eder diye hemen gittim Ayşe'ye dembe ettim. Onu şuraya ver, şuraya ver, şurya ver dedim, dağıttım elhamdülillah, bir şey yok, geldim Rabbimin huzuruna durdum. Bu hava içinde infak edin diyordu, alem de infak ediyordu. Ver derken vereceksin ki versinler. Tirmizi de Hazreti Cabir anlatıyor. Birisi geldi Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselama, çok ihtiyacım var ya Resulallah dedim. Evladu iyal aç, ben perişan, aç bir ilaç. Çok ihtiyacım var ya Resulallah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çıkardı bir şey verdi. Vardı verdi. Bir daha istedi ya Resulallah yine verir misin dedim. Bedeviyim. Huzurun edebini daha bilemiyordu. Müslüman olup sahabe safları arasında yerini alacaktım. Başımıza da hüviyeti kazanacaktım. Fakat yeniden yeniye giriyor, Müslüman oluyor, oluşuyor, olgunlaşıyorlardı. Bir daha ver dedi. Bir daha verdi. Üçüncü defa isteyince vallahi dedi kalmadı. Verecek bir şey kalmadı. Allah inşallah bana versin ben yine sana vereyim dedi. Hazreti Ömer'in çok canı sıkıldı. Kalktı. Ya Resulallah süil tefaateytem. Tüm <gülüyor> mesul tefaateytem. Tüm mesul tefaavattem. Ya Resulallah istedi verdin, istedi verdin. Sonra yok bu defada vaat ettin. Sahabe diyor ki fekka enne kariha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü hoşlanmadı Ömer'in bu sözünden. Hoşlanmadığını anlayan başka bir sahabe Abdullah İbn-i Zafet Hüseyh mi Kılıcın üzerine dikildi ve şöyle dedi. Enfik ya Resulallah. Ve la takşe min zil arşi iklalem. İnfak et ya Resulallah. sahibi Allah'ın seni perişan etmeyeceğine inanarak infak et ya Resulallah. Tebessüm buyurdular. umir umirtu. ''İşte ben bununla emroldum.'' buyuruyor Sırtındakini verinceye kadar infak etmekle emrolundum halka sesleniyordum ya yu'alladina men anfiku mimma razaknakum min qabl ayati yaumun la bay'in fihi ve la hulletu ve la şefaa vel kafirun humu zallimun ve anfiku fi sabilillahi ve la terqubu eydikekum ila tehlukam Ey iman edenler, alışverişin faydasız hale geleceği gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiği şeyi infak edin buyuruyordum. İkinci ayette ise malınızı akla hakikat yolunda sarf edin, edin de kendinizi tehlikeye atmayın. Zekat bahsini, semaat bahsini arz ederken bu ayetlerin o ahlarıyla intikal ettirmeye çalıştım. Resul Ekrem bunu söyleyince herkes infak'a koşuyordu. Biri diyordu ki en fazla ne gerekliyse ben onu vereyim. Ne gereklise onu vereyim? Lantenalul birrahatta tum fiqumin ma tuhibun ayeti celiylek kelimesi nazir olunca herkes evinde, barkında, yurdunda, yuvasında gözüne en çok giren şeyleri götürdü infak etti. Bir rüta koyan nail ve masar olamazsınız sevdiğinizi elden çıkarmadıktan sonra. Köleler azat ediliyor, dağlar, bahçeler vakfediliyor, ele geçirilen her şey İslam'a kaydı olabilecek, İslam'ı yapıya, içtimaiye kaide olabilecek istikamette sarf ediliyordu. Belki farklar fakir gibi oluyordu ama cemaat, cemiyet, devlet ve millet çok zengin oluyordu. Cihan'ın iki büyük imparatorluğu dize getirilirken iman kuvvetinin yanı başında müminin semahati da geliyordu ve çok mühimdi. Her mümin canına kadar her şeyi feda etmeye hazır bulunuyordu. Nereden ders alıyordu? Benden değil. Dediği şeyi yaşayan, yaşadığını anlatan ve insanın gözlerinden damla damla yaş dökecek olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın nezih hayatından ders alıyordu. <gülüyor> Kendinden sonraki Raşid halifelerin şahsi evleri yoktu. Çok merak ederdim ben. Mesela Osmanlı'nın elinde kalsaydı belki o hasare Bergüzi'deyi korurlardı. Her defasında Seyyidina Hazreti Ömer Kapısı diye bir kapı vardır 라uzayı tayir eden. Babu Ömer diye bir kapı vardır. Geçerken kendi kendime o edalı endamlı adamın oradan o kapıdan içeriye girdiğini tasavvur ederdim. Ve içimden kaç defa geçti? Keşke senin o mübarek evini bıraksalar da bir görseydim. Tarihçiler ona mail hitam inhidam duvarlarla muhat bir ev diyorlar. İki tane hücreti olan bir ev. Roma İmparatorluğunu yıkan sahneleri dize getiren, büyük devlet reisi kerpiçten bir evin içinde oturuyordu. Saf yaşayışının, sade anlayışını değiştirmemiştim. Devlet zengindi. Elinin altında sadece arz etmiştim, Medine'de 40 bin yedek ata bakıyordum. Düşmana hazır kuvvet, icabında hücum edeceklerdi bunlar. Fakat kendisi evinde ekmeğini banıp yiyecek zeytinyağı vardı veya yoktu. Çünkü mürşitlerinden öyle ders almışlardı. Seyyidina Hz. Ebu Bekir ondan daha ileri fakirdi. Görseydiniz onları onlara sadaka verirdiniz, zekat verirdiniz. Hz. Ömer daha ziyade baki, garkatte yatıyordu, mezarda yatıyordu. Halife olduğu devirde, Bakıyı arkada gidip yatıyordu, daimi yatacağın yer burasıdır diyordu senin. Ve ölümü hatırlıyordum. Yüzüğünün kaşında kefâ bil mevti vâidâ yâ Umer. Sözünü yazdırdığını daha evvel size nakletmiştim. Ölüm sana hayırhah ve nasihatçı olarak yeter diyordu. Mürşitten öyle ders alınca öyle olmuştu. Ama biz mürşidimizi bulamadığımızdan, siz de bize kaldığınızdan ötürü, daha uzun zaman hakiki mürşid bekleyeceksiniz. Uzun zaman emekleyeceksiniz. İnşallah bu gelen neslin arasından bana da size de doğruyu seslenecek dediğini yaşayacak, gerçek irşat mevzunu bize getirebilecek kimselerin çıkacağına inanıyorum. Benim gibi otuzu aşmış kimselerin bundan sonra pek böyle doğru istikamette büküleceklerine pek inanamıyorum. Bu ana kadar gecesi ölü geçmiş kimselerin Gafletle bir hayat sürmüş kimselerin bu gafletlerini sırtlarından atmaları çok zordur. Allah sadece haybet ve husandan onları kurtarsın. Zira biliyoruz ki biz bu mesele ancak gençlikte olabilir, çocukken olabilir. Kendisini insan alıştırır ve sardırırsam, evratsız, eskarsız günü olmazsam, Teaccüdsüz, duhasız, işratsız günü olmazsam, kafası da ölümü müsbete ile o nisbetten meşgul olursa, devrin hadiselerinde bilirse kendi devrine hükmedebilir. Gafil işi değil bu iş. <Gülüyor> Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam halka diyordu, dünya karşısında mağlup olmayın. Ben sizin hakkınızda en çok korktuğum şey fakirlik değildir. Daha ziyade dünya karşısında mağlubiyettir. Bahreyn'den ganimet geldiği zaman biraz bir kısım kimseler üşüşüvermişlerdi. Ben fakru zaruretten endişe etmiyorum. Şu dünyanın altında kalıp mağlup olacağınızdan endişe ediyorum diye ıçkır ıçkır ağlamıştım. Dünya aşılması gereken bir şeydir. Dünyayı aşmasaydı dünyayı aşma dersini veremezdim. Ve bu istikamette verdiği ders hüsnü kabul görmezdin. Mürşit dediği şeyi yaşamış olacak. Ve yaşadığını dile getirecek. Elin alemin hayat ve menkıbesini anlatmayacak. Kendi hayat destanını anlatacak. Kendi hayatı öyleyse işte onu anlatacak. Ne diye yapmadığı şeyi millete söyleyecek. Tesir etmeyeceği belli ve katidir. Aleyhisselatü vesselam tesir ediyordu çünkü dediğini yaşıyordu. Ahmet bin Hanbel anlatıyor. İlah hadisesi münasebetiyle Hazreti Ömer'in o haneye girişi vakı olduğu gibi, başka bir münasebetle girdiği de vakidir. Herkes hücreyi saadete pek giremezdi. Giremezdi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misafir kabul etmezdiğinden değil. Hücre o kadar dardı ki, o hücrenin içinde bir zevcesi vardı. O hücreyi yeniden bölme mümkün değildi. Darlığını anlamak için Buhari'de şunu dinleyin. Hazreti Ayşe diyor ki gece yanında kalırken, Kalkar uzun boylu namaz kılardım. Secdeye gideceği zaman canım çıktım, başını koyacak yer yoktu. Eliyle benim ayaklarımı iter oraya secde ederdi. O ayağa kalkınca ben yine ayaklarımı uzatırdım. O tekrar secdeye gelince eliyle iterdi, ben de baş, başını yere koydum Ve kalkınca ben tekrar ayaklarımı uzatırdım. Ben yatarken öyle yatardım, o da secde ederken öyle. İşte Kur'an'dan sonra en muteber kitap Buhari müslim, alın bakın. O haneye kimse giremezdi. Fakat hem kayınpederleri, hem yerde vezirleri Cebrail'e ve Mikail'e muhazi insan, Ebu Bekir'le Ömer'in az teklifsizliği vardır radiyallahu anhüma. Ahmet bin Hanbel'in nakline göre diyor ki, İlah hadisesi münasebetiyle kapının önünde bir iki bağırdı. Bağırdı, resul Ekrem içeriye almadım. Siyahi bir zenci vardı kapının önünde. Git söyle Ömer geldi diye kabul buyurursa içeri girmek istiyorum. Efendimiz'e söyledim seslerini çıkarmadılar. Ömer diyor ki döndüm geldim halk mescidin minberin etrafında hep ağlıyorlardı. resul Ekrem'in üzüntüsünden ötürü. Ben de oturdum ama yerimde duramıyordum. Bir daha gittim bir daha geldim bir daha gittim bir daha geldim. Dördüncü sefer arkadan o köleyi koşturdu. Git söyle gelsin Ömer. Im. İçeriye girdim. Ya Resulullah dedim, eğer kızım hafza senin canını sıktıysa müsaade et ben onu keserim dedim. Ve sonra kızının üzerine de yürüyordu. Baktım diyor resul ve sellem mübarek bir hasırın üzerinde yatmış. Hasır, elyafı mübarek vücudunda ister bırakmış. Sırtındaki elbise yer yer vücudun hesaplanmış takılmış. Gözlerimi şöyle hücreyi saadetin içinde dolaştırdım. Bir saha 40 kırk ağırlığında veya onun iki katı kadar arpadan başka gözüm şey ilişmedi. İki tane deri asılı gördüm orada, kurutacak herhalde posteki yapacaktı onları. Ve gözyaşlarımı tutamadım. Ben ağlamaya durunca niye ağlıyorsun ya Ömer dedim. Ya Resulallah dedim sen ki Allah'ın peygamberisin. Kisra ve Bizans sonra da saltanat ve debdebe içinde yaşıyorlar. Sense işte Kutuna Yamut, işte altındaki sergi ve işte üstündeki yorgan dedim. Ağlama ''Ya Ömer'' dedi, istemez misin? İstemez misin, ahiret bizim olsun, dünya onların olsun. Bununla Rasul-i Ekrem kuru bir tavası içinde, dünyayı terk edip kafirlerin sultanı altına girmeye tavsiyede bulunmuyordu. Belki şahsi adına halktan istediği şeyin en ağırını yaşıyordu. Ve halkına bu ruh, bu hava ve bu anlayışı vermek istiyordu. Bir millet serden ferda bu ruhu anlayışa yükselmedikten sonra, o millet içinde onu kemiren, içten içe kemiren hastalıkları bertarap etmekte de mümkün değildir. Resul-i Ekrem zühdü takva içinde bulunun. اِنَّمَا الْحَيَاتُ ve الْلَهُونَ وَلَعِبِ وَيَا اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا اِنَزَلْنَا وَمِنَ السَّمَاءِ فَقْتَلَ طَب۪ي نَبَاتُ الْعَرْضِ derken, dünya hayatının fena ve zevalini gösterirken, Asıl baki olan Allah'a teveccüh etmenin lüzumuna parmak basarken, evvela kendisi şahsi ve seni olan hayatından, hayatı seniyesinde bunu yaşıyordu, ondan sonra anlatıyordu, anlattığı şeyde hüsnü kabul görüyordu. Çevrede bu hale gelmişti. Herkes muhammed ahlak ile mütehallik idi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve esas kefere ve fecereye, galebe çalanda da ı Muhammed-i Aleyhissalâtü Vesselâm, Eusâf-ı Ahmâd-i Aleyhissalâtü Vesselâm, Hulûk-i Bunu iktisap ettiğimiz zaman, kazandığımız zaman her şey olacak. Onun için Kur'an, sözlerin yanında amele ciddi bir ehemmiyet atfetmek suretiyle, Ya اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُلُونَ مَا لَتَفْحَلُونَ. Ey iman edenler! Ne diye insanlara yaşamadığınız şeyleri anlatıyorsunuz? Bu Allah imdinde Allah'ın gazabına vesile bir keyfiyettir, bir mektir buyuruyorum. Ne diye yaşamadığınız şeyleri anlatıyorsunuz? Demek ki yaşayıp anlatacaksın. Falan velinin menkibesi filanın menkibesi değil. Senin menkibenle onu öğrenmek istiyoruz. Falan kuşa nazar etmiş de kuş düşmüş bayılmış. Filan bir gecede 20 rekattı namaz kılmış. 20 rekattı namazda 40 sayfa Kur'an okumuş. Falan öyle ahetmiş etmiş ki yandaki odada yatanlar onun ahından uyuyamamışlar. Bunlar falanın filanın menkibesi. Ben senin menkibene merak ediyorum. Sen kendi menkibeni bana anlatır mısın? Kendi menkibeni anlatacaksın. Hüsnü kabul görür. Kalplerde maçes bulur. Allah'ın kanunu bu, aksi yoktur bu işin. Neden gerçek Ehlullah'ın sözü tesir ediyor da benim gibi kafa sapa hocaların sözü tesir etmiyor? Çünkü hakiki veli yaşıyor. Hakiki veli Aleyhisselatu vesselamla münasebet içinde. Hakiki veli lahut aleminden gelen akdesiyle, mukaddesiyle feyizlere mazhar. Sabahtan akşama kadar yünüyor ve yıkanıyor. O onun için hüsnü kabul görüyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi sözü ve özü bir olanlardan eylesin. Evet. Seyyidina Hazreti Ali bin bir gaile ve hadisi altında nedir biliyor musunuz? Onun başına gelen dağların başına gelseydi erirdim. Ali gibi bir mert lazımdı ki dünya çapında Yahudinin döndürdüğü fırıldağa ters yüz edebilsin. Açılan son gediye de o kendi cesedini tıkamak suretiyle alem insan İslam içindeki korkunç iftirakı önlemek istiyordum. Bütün bunlardan o iki büklüm olmamıştı. Buyuruyor ki benim belimi iki büklüm eden nedir biliyor musunuz? Ülemanın samimi olmayışı, bilenlerin samimi olmayışı <gülüyor> ve cahillerin de bilgisizlik için içinde hoyratça ibadetleri ve nüsükleridir. <gülüyor> ben iki büklüm eden husus budur demektedir. Yati'a'l-nâs zamanun fîhi mubâd'un cuhâl وَاُلَمَعُ fussa قَفِذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّكُمْ Hadis zayıf dayı olsam, Rasul-i insanlar üzerine bir zaman gelecek ki, cahil abitler ve fasık alimler bulunacak. Haram işlemeyin diyecek ama kendisi haramdan dışarıya çıkamayacak. Doğruluğu yapın diyecek fakat hayatında hiçbir zaman fiilen doğruluğa tercüman olamayacak. Cenab-ı Hak içinde bulundum, çırpınıp çırpınıp kenarına çıkamadım bu talalet ve tuğuyatla benimle beraber Hakkı anlatıyorum diyen bütün gafiller, sanım gafilleri ikaz ve irşat buyursun. Sahili selamete hidayet eylesin. Doğruyu vicdanlarımıza duyursun. Ve bizi hakikata doyursun inşallah. Bir iki mesele vardı, onları da arz etmeyi düşünüyordum. Hatırınızda kaldığına göre bu müeyyidat bahsinde emr bil marufu kendi prensipleri içinde. Ondan sonra cihadı arz etmeyi düşünüyordum. Ve sonra da müeyyidatın diğer dalı olan kitabur ı bir şeyler anlatmayı düşünüyordum ki, dinin kaideleri, temelleridir bunlar. Bunlarla dini hayat ayakta durur. Ben bu emr-ü bil marufu sadece bu üç müeyyideden şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. Ama bunun sonunda... Her emru bil maruf anlatıldığı yerde Kur'an-ı Kerim'de biz görüyoruz ki bir dayanma, dişini sıkma sabır keyfiyeti var. Kur'an-ı Kerim'in bu terkibine bir faslı müşterekle iki meseleyi birden ele, ele alışına binaen iktidaren o meselenin de anlatılmasını düşünüp imkan el verdiğin nisbette diğer hususları da istifadeye arz etmeyi düşünürüm. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yardımcımız olsun. Sizi kendi yolunda kayın ve daim eylesin. Gafletinizi izale buyursun. Beni de sizin içinizdeki iyilere bağışlasın. Gafletimi izale buyursun. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, illezî hadâna lihâzâ. Ve mâ kunnâ linehtediyel evlâ en hadâna allâh. Ve mâ tevfîkî ve lâhtısâmi illâ billâh.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 فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم مخترم سمع النارس en faziletli, en kıymetli şey, verilen mücadele ve kavganın doğrudan doğruya Allah'ın rızasını kazanma istikametinde olmasıdır. Rabbin rızasını kazandırmayan cehdin, gayretin, büyüklüğü, çapı ne olursa olsun Allah nazarında kıymeti yok ve maddi manevi insana getireceği bir şey de melhuz değildir. Biri bin yapacaksan, yümün ve bereket bahşedeceksen, dünyanın yanında ahireti de lütfedecekse Allah Celle Celaluhu, müminin kalbine, sabvetine, samimiyetine ve cehdinin onun yolunda olmasına göre yapacaktır bunu. Kendi yolunda ve kendi uğrunda rızasını kazanma istikametinden mücadele ve mücadele edenleri tebşir ediyor Allah Celle Celaluhu. Beşareti onlara veriyor temennasızları, el-alem karşısında serbürü etmeyenleri, inkiyatta bulunmayanları, hakkın hatırı için, hakkın izzeti için daima dimdik duranları tebcih diyor, teyit buyuracağı vaadini veriyor onlara, sırtlarını yere getirmeyeceği vaadini veriyor Allah Celle Celaluhu. Bin bir yolla arşi kemalatı insaniyete onları yüceltecek, başlarına insan-ı taçını tacını koyacak, bu tacla serfiraz kılıp cennete ithal edecektir. Bu salihin zümresine mümin müminatı Allah ilhak ve ithal buyursun. Aziz müslüman, İslam'a en büyük hizmetin, temennasızlığın içinde olacaktır. Hakperestliğin içinde olacaktır. Hak uğruna her şeyini feda etme, zaffet ve samimiyeti içinde olacaktır. Bu tertemiz ve dufturu meselenin içine bir şeyler karıştırdığın zaman, o nisbette hakkın aleyhinde işlemiş olacak ve hakkın sana müzahareti de o nisbette azalmış olacaktır. Eğer yere tohum olarak attığın bir şeyin bin olmasını arzu ediyorsan, biri bin yapabilecek güce dayanmalısın. O müthiş kuvvete, o muhteşem kuvvete itimat etmelisin. O onun dışında bütün kapıları adeta kapamalısın. Bütün mentezleri tıkamalısın. Davranışlarının içine zinharşit girmesin. Beşer tarihinde bütün doğru yolları, doğru yolları işare eden ve gösterenler, halkı doğru yola hidayet ve sevk edenler, bu temennasızlar olmuştur. Sevriler, Ebu Hanifeler, İmam-ı Şafiiler, Ahmed bin Hanbeller olmuştur. O devirden bu devre kadar, küfür karşısında belini bükmeyen, inkiyat etmeyen temennasızlar olmuştur. Ebu Hanife o nezih cesedine kamçılar yiyordu. Kazı olacaksın diye kamçılar yiyordu. Abdullah İbni Vehbül Fehri kazi olacaksın diye mecnunluk gösteriyor, tecellin ediyor, eve kapanıyordu, ben olamam diyordu, makamdan kaçıyordu. İmam-ı Şafii zorlanıyordu, hükümetin gözüne görünmemek için sağda solda gizli gizli dolaşıyordu. Ve bu imamlar hakkın birer parçasına fedai nefretmek suretiyle akperestliklerini sar ediyorlardır. Kur'an'ın bir tek meselesi karşısında Ahmet bin Hanbel'in Cihan-Pesendane mücadelesi kıyamete kadar unutulmayan bir mücadele olacaktır. Sen kelamı, ı lafziye kelamı şer kelam-ı de mağluk dedin, işin içinden. Meselenin münakaşasını kelam kitaplarına bırakalım. Kur'an'ın bin meselesi değil, netimize bin meselesi birden küşermiş. Bir tek meselesi içindedir demiyorlardı. Dilinden her gün bir parça koparsalar yine demeyecektim. Her gün kamçıyla sırtına vurup kaldırıyorlar ve eza ediyorlardım. ediyorlardı. Mübarek buyurur ki ben bağırıyordum, dayanamıyordum. Sırtıma inip kalkan her kamçı kendisiyle beraber kan çıkarıyordu. Ama bu bitip tükenmiyordu. Kur'an'ın bir tek meselesine karşı müminlerin emiri yapıyordu. Mu'tezileşmiş, mu'tezileleşmiş Abbasi halifesi yapıyordu. Ben bağırıyordum. Bir gün bir eşkıya yanıma geldi hapishanede. Bana dedi ki ya imam, sen doğru bir mesele için buraya girdin. Ve bağırıyorsun. Ben hırsızlıktan dolayı girdim. Vallahi senin kadar beni dövdüler ben bağırmadım diyor. Yalan için bağırmadım. İmam buyurur ki ben o hırsızın bu sözünü daima hatırladım sırtıma kamçılar inerken. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay. Bir sene, iki sene sabah akşam yemek yerine sopa indim. Her defasında şahinin o sözünü hatırladım. Hatırladım ve dişimi sıktım, sabrettim. Şam'da bulunan şahinin rüyasına giriyor mefkari mevcudat efendimiz. Ahmet bin Hanbel'e selam söyler. Haber ulaştır ona. Meseleden dolayı kendisini çok sıkıştırıyorlar. Dişini sıksın dayansın yakında bana gelecek diyor. Sırtından gömleği çıkarıyor, yanındaki adama katıyor, gönderiyor, kendisinin gitmesi imkansız. <gülüyor> Git bunu diyor Ahmet bin Ambel'in mübarekkenine giydir. Habishaniye gidiyor ulak, Şafii'nin sana selamı var, yarı hocalığı var Şafii'nin ona. Sana selamı var, hürmeti var. Gece alemi menanda Resul-i görmüşler. Sana ismen selamları var, Ahmet bin Ambel'e selam söyle demişler. Ahmet bin Ambel dünyalar kendisinin oluyor. Şu ridayı da sana gönderdiler, mübarek cesedine bir takıver çıkarıver ona götürmek istiyorum. Mübarek vücudunun terini alan o gömleği tekrar Şamiye'ye getiriyoruz Öpüyor öpüyor yüzüne gözüne sürüyor. Temiz bir cesede değmiş temiz bir gömlek. Bu yüzü Allah cehennemde yakmayacak Ahmet Ambel'in terini bulaştırdı bu yüzüne diyor hakperestlik, temennasızlık büyük hakikatların elmak sütunlar halinde ayakta durmasına badi olmuş ya bunu netice vermiştir. Dünden bugüne kadar büyük hakikatlar, büyük kurbanlar almış götürmüş ve fakat o hakikatlar ayakta kalmıştır Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ve günümüze yakın bir devrede Mesnevi'nin şarihi Meslemin şairini naklediyor Tahirül Mevlevi. Tahir Hocayla beraber Atif Hoca'yla beraber içeride bulunuyordum. Tahirül Mevlevi Atif Hoca'yla beraber içeride bulunuyordum. Ertesi gün hakkında müdafaa durumu vardı. Müdafaasını yapacakla karar verilecekti. Hoca kalemi eline aldığı zaman yazı yazmasını bilirdim. Hoca devrinin kültürüne vakıftım. Hukukun girizkârlarını girdisini çıktısını da bilirdim. Açıklarından istifade etmesini de bilirdim. Bunları bilerek güzel bir müdafaa yaptım. Mesnevi Şarihi diyor ki sabah namazını erken kalktık namaza duracağımız zaman hoca kalktı hemen yastığın altına yı çıkardı yırttı ve köp attı. Dedim hoca niçin yaptın böyle bir süre verdin? verdim. Döndü dedi ki bu gece alem manada Resul-i Ekrem'i gördüm. Benim böyle özenle bedene müdafaa yazdığımı görünce ne o dedi atıf, bana gelmek istemiyorsunuz. <gülüyor> Bir temennayla her şey hallolacaktı. Ama Resul-i Ekrem'in buna yoktu. Ne o atıf yoksa bana gelmek istemiyor musun? Ne bu ten kaygısın.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 Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın bir ferd için teminatında şart koştuğu iki hususa bilhassa dikkat ederler. Kenar arası, apış arası bu mevzuda bana teminat verin. Cennete girme mevzuunda size teminat vereyim. Mürşidin batıl karşısında size gelmesi bahis mevzu değildir. Onun nezi, nezif ve afif hayatında kadın yoktur. Onda flört göremezsiniz.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 muhafaza etme mevzunda bana söz verin, cennete gireceğinizi ben teminat altına alayım. resul Ekram Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ölçüleri içindem. asrımızın mürşidinin bu mevzuda bu kadar temiz, afif ve o nisbette de samimi ve hasbi olması şarttır. Yoksa sözleri vicdan vicdanda mahkes bulmayacaktır, arz etmiştim. Çünkü hak ve hakikat adına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 Fakat daha kuvvetli alternatifler zuhur ettiği zaman onları tüketir, katiyen bileceksiniz. Kanun ilah öyle cereyan etmiştir. Şayet sakatlıkları bulunan bir batıl mezhebe harameyn-i şerifeyni onlardan daha fazla Kur'an'ın ruhuna sadık bir cemaat bulunmadığından ötürüdür beş vakit namazını kılan, orucunu tutan, ehl-i sünnetler cemaat prensiplerine sımsıkı sarılan, yeryüzünde başka bir cemaat zuhur edeceği kadar da o hengame devam edip gidecektir. Aksi olamaz! Adem'den devrimize kadar bu şekilde cereyan etmiş ve bu şekilde cereyan edecektir. Binaenaleyh yarım hakperestin muvakkat muvaffakiyeti sizi aldatmasın. Alternatifsizlikten o muvaffak olmuştur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 Beşerin hayatındaki atvarın var, nâi neticesi olduğundan değil, alternatifsizliktendir. Maalesef kuvvetli bir cemaat bulunamayışındandır. Nü'min meseleleri anlatırken hasbi olacak ve bundan sonra sadece hasbilik geçecek. Zira ilahi pazarlar kuruluyor, bu pazarlarda her söz mühenge vurulacak.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 Ben seni anlatırken sen bana dünyayı verdin. Halbuki ben senin rızanı istiyordum. Talepsiz daimize bir makam terettüp edersem, elimizden tutulursam, hemen ihlasla ve samimiyetimizden ciddi bir endişe içinden, ben seni ararken niçin dünyayı karşıma çıkardın? Rabbim yoksa beni mahvetmek mi istiyorsun? Ciddi bir titreme ve ürpertiyle Rabbin huzuruna gelip ondan kaçmam.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 ...sözleri hak adına geçerli olmayacak... ...kuvvetli alternatifler çıktığı zaman kendi iflatı karşısında kalbi duracak... ...belki de bir cinnetle yıkılıp gidecektir. Ben şahsen kendi akibetimden de öyle endişe ederim. Samimi olduğumu iddia etmediğim için... ...Cenab-ı Hakik'i bir nesli getirdiği zaman... ...ben sözlerin hüsnü kabul görmediğini görecek belki de kalbin duracaktır, bilemiyorum. Öyle bir husran, haybet ve hizdan'dan Rabbi Rahim ve Kerim'ime sığınır iltica ederim. Cennetül Firdevs-i ı Kehf'in kelbi hüviyetinde dahi ithal buyuracaksa ithal buyursun, o hizdan ve haybetten nefsim gibi düşünenlerle beraber beni de muhafaza buyursun. Kavül ve fiil mütabakatı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hakikati anlatırken, İbadet edin diyordu. Müslümanlar çok duada bulunun, duanız olmazsa hiçbir kıymetiniz yoktur diyordu. Malınızı infak edin, hitabını onlara tebliğ ediyordu. Ve aynı zamanda rahatlıkla dünyayı aşıp geçiyordu. Hayatında her birisi adeta birer akabe sayılan, geçilmesi ve aşılması çok zor birer tepe, harkaya kaya sayılan,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 Sabahlara kadar ibadet ederdi. size çeşitli vesilelerle arz İbni Mesud gibiyim. Allah Resulü'nün takdirine değişik yönlerle masar. Bir defasında buyururlar ki Kur'an-ı nazir nazil olduğu gibi okumak isteyen İbni Ümmi Abt'den dinlesin. İbni Mesud'dan dinlesin. Kur'an indiği gibi onun ağzında maktes buluru havayı kazanır.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 O da güzel okuyordu. Sure-i Nisa'yı okumaya başladım. فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰي Ayetine gelinceye kadar dinledim. İbn-i Mesud diyor ki sahih hadiste, sağa döndüğüm zaman Resul-i Ekrem'in artık ağlamaya dahi tahammülün kalmadığını gördüm. Bana işaret ediyordu, sus yeter artık diyordu. Kalp duracak hale gelmiştim. İbni Mesud Resulullah ekrem aleyhissalatu Vesselam'ın nazarında bu idi. İbadeti taata kendisini vermiş İbni Mesud Allah nazarında bu kıymet ve değeri kazanmıştır. Ben girizgahta zuhur olarak meseleyi karıştırdım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Halka intikal ettireceği her şeyi yüzde yüzüyle yaşıyor ve öyle intikal ettiriyordum. Ancak yaşadığı şeylere tercüman oluyordum ve bunlar hüsnü kabul görüyordum. Sahabi arasında, sahabi sapları arasında da hüsnü kabul görüyordum. İbadetü taata o kadar dalgın idi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe'yi sıddık ediyor ki, gece sabahlara kadar ibadet yapardım. İbadet yapardı ki asaptan kimse dayanamazdı.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 Ayşe-i Sıddık meseleyi anlatırken diyor ki sabahlara kadar ayağı şişerdim. Ben bir gün dedim ki Eleyse Allahu kad gafaraleke ma taqaddama min zenbik ve ma taahhar. Ya retinullah. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedi mi? İnna fatahna leke fethan mubiina. Li yaghfira leke Allah ma taqaddama min zenbik ve ma taahhar. <gülüyor> Allah senin geçmiş ve gelecek yapacağın bütün zelleleri bağışladı, diyor. Allah bunu sana lütfetmedi mi? Nedir bu sabahlara kadar ayakta durma ve ayaklarını şişirmem? Döndü dedi ki, Ya Aiş! Efela اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Ben ibadetü taatla serfirat eden, geçmiş ve gelecek günahlarımı yargayan,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 Ne yapılmasını istiyorsunuz? Onu yapacaksınız ve yapacaklar. Yapmadığınız şeyleri anlatacaksınız. Ancak militarist idarelerde bir kısmı onları müslük kabul görebilir. Sert idarelerde bir kısmı müslük kabul görebilir, görmeyecektir. Aleyhisselatu vesselam bina yapmalarını arzu buyuruyordum. Kendi sırtına kerpiç alıp alıp beraber taşıyordum. Hem de kazmalarını istiyordu. Manivela yerini alıp hendeye girip çalışıyordum. Ve aynı zamanda çamur karıyordum. Askerin albetmesin istiyordum. Ön saplarda yerini alıyordum. Kaçan asker kaçarken kaçmalarını istemiyordu. Toplanın taş şu diyordu. Ama kendi atını sürüyordu, mahmuz diyordu. Bütün ordunun önünde ben Peygamberim yalan yoktur diyordu. Abdurruttalib'in torunuyum yalan yoktur diyordu. Herkes taş olacak alimde Liwaülham taş olacağım yalan yoktur diyordum. Her şeyin önünde bulunuyordu. Ve onlar da inanıyor öyle yapıyorlardı. Bu inanan ağızdan, dediğini yapan ağızdan sadir olan şu ayatu beyinat. Ey ayyuhallezina amanuttaqullaha hakka tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun. Azameti yüceliği kadar küçüklüğünüz kadar korkun. Zaafınız, acziniz onun ismi nasıl kadar korkun. İhtiyacınız ve onun ihtiyaçsızlığı kadar korkunuz.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 Kafanızdan, kalbinizden geçen şeylerin hesabını da sorar diyordum. Ver günün Resul-ü Ekrem mescitte otururken içeriye girmeye başladılar. İçeriye girdi, herkes edeple Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısında oturdular. Dediler ki ya Resulallah, Allah'ın emirleri baş göz üstüne. Bize namaz kıl dedi baş göz üstüne. Oruç baş göz üstüne. Öl baş göz üstüne. Ama fıtratımız aşamıyoruz bunu.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 ''Bunu da dinledik ve itaat ettik. Bizi mağfiret eyle Rabbim içimizden geçen şeylerden ötürüm.'' Hemen arkadan ayet nazir oldu. Vazifelerini yapmışlardı. <gülüyor> La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَمْ لَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ teklif yoktur. Herkes kazandığını ve ihtisap ettiği şeyi görecektir. Ama beşerin takatının tevkinde onlara yük tahmil edilmeyecektir. Onun için ikinci bir emir ısrar edilince, ferman verilince, hiçbir itiraza mahal bırakmadan kendilerini ibadet-ü verdiler. diller dizleri de nasır tuttu, elleri de nasır tuttu, alınları da nasır tuttu. ibadet ü kendilerini verdiler. Onlar imtihanı kazandılar. Teklif karşısında fikir beyan etmediler. Emir yüce âlemden geliyor, bize itaat gerektir dediler. Rabbe karşı saygılı oldular. İnanmak çok zordur, siz devri risalet benaydı olsaydınız, ne bilen nebisi anlatsaydı kim bilir belki yine tesbih alıp böyle çekecektiniz. Kalp gafil olduktan sonra zaman itibarıyla pek farkı yoktur meselenin. Sen namaz kılmaya niyatlı olmadıktan sonra, geçen ölüm ve yi geçtikten sonra, hayatın mazar taşından farksız olduktan sonra, ha aleyhissalatü vesselamın yanında olmuşsun, 20. hatırda olmuşsun. Diriliğiyle aramızda bulunan kitabullah mevcuttur. Yetmiyor görüyorsan git başka kitap aram. Tevrat'a bağlan, İncil'e bağlan. Ne zaman olursan ol, ben Allah'a hamd ediyorum ki devrisayet senaide değildim. Çünkü zındık nefsinde Allah Resulü'nün karşısına çıkardım. Resul-i Ekrem'in camisinde oturup tespih çeken cemaat yoktur. Zira o şeytanın dışta kendisine yaptırtacağı şey yapıyor camide tamamlı gafil Sahabi emir karşısında ya yullezina amartakullaha hakkatukati ey iman edenler emniyete girdik diyenler Allah'a itimat ettik diyenler itimat ettiğiniz Allah tesbih tanesi gibi arzı ve semavatı çeviriyor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 لَا يَجْمَهُ بَيْنَ خَوْفَيْنِ وَلَا يَجْمَهُ بَيْنَ اَمْنَيْنِ Burada emniyette yaşayan orada emin değildir. Burada korkulu yaşayan sancı çeken orada emindir. O böyle buyuruyor Kudüsü hadisinden. Kendine çeki düzen vereceksin. Ömer altı ay sonra ancak yakayı kurtardım diyor. Ömer diyor peygamber olsaydı olurdu demiş kendisine. Sen nece oluyorsun ki laubalı yaşıyorsun? Nece oluyorsun ki geceni gaflet içinde geçirmişin nasiyenden belli? Anlın teheccüs görmemiş aylardan belli? Dininde bir ısrap yok aylardan belli? Seccaden ıslanmamış senelerden belli? Neyin var ki senin burada öyle müstahirhanen? Laubaliyen yani, oturuyorsun. Allah içinde bulunduğumuz gafletten bizleri ikaz eylesin.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 En ağrıma giden şey odur. Rabbimin huzurunda ölü çehreler. En ağrıma giden şey odur. Rabbim ben böyle çarelerin mevcudiyetinden özür diliyorum. İnsanlık adına haya ediyorum. İnsanlar içinde de bu nasiyeler olacak mıydı? Ve başkalarının hukukuna kirli bir kama gibi girecek. Başkalarına karşı nazese nabeca sözler sarf ettirecek. Bu kirli alınlarda olacak mıydı diye Rabbimden özür diliyorum.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 Allahümme inne aslemtu vachi ve fellastu emri ileik, ve zahri sana sana diyordum. Sana dayandım, sana güvendim, sırtımı sana verdim, sana itimat ettim. rahmeten ve rahbeten ileik senden ödüm kopuyor ve senin rahmetin için çırpınıp duruyorum. La malca ve ne bir var ne de sığınak var senden gayri olsaydı gider sığınırdım yoktur senden gayri yatağa girerken söylüyor her akşam Resul Ekrem ne yapını an söylüyor hangi çürme binan söylüyor hangi, hangi gaflete işlemiş? hangi şirk'e girmişti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem avdet bahrasında bunu söylüyor kella hiçbir şey yoktur mevkiinin seviyesinin hakkını veriyordu. Lâ melce ve lâ menceminke illâ ileyh. Âmentü bi kitâbikellez enzelt ve nebîkellez ersal. Gece kalktığı zaman, uykudan hemen kendine geldiği zaman yine Resul Ekrem'in dilinde dua vardı. Allahumme lekel hamtân tekayyumu semâvâtu vel ard. Velekel hamtân te Varak elhamt ente elhakwa va'dük elhakwa lika'uk hakwa elcennet hakwa ennar <gülüyor> hak. Ve nebiyun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. hamit çektikten sonra yine Allah'a teslimiyetini, umrunu tevfiz ettiğini, yine Allah'a güvendiğini ve dayandığını kalkarken de ifade ediyor. Sabah <gülüyor> girdiği zaman Allahümme inne esbahtu eşhiduke ve eşhidu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 Dua edin dediği zaman da böyle yapar. Ve sahabi dua etmeye başlar. Sahabi düşman karşısında dua eder. Kalkarken dua eder, yatarken dua eder. Okunu çekerken dua eder, kılıcını kaldırırken dua eder. Dua müminin silahıdır. Allah duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurmaktadır. Saf bir ubudiyet ifade etmektedir. Esbabı aşarak Allah'a teslimiyetin ifadesidir. Sebeplere riayetle beraber dua-tevhidin ifadesi, Allah'ı birlemenin ifadesidir. Rasulullah i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam halka anlatıyordu. Sema haklı olunuz diyordu. Eliniz açık olsun diyordu. İçinde yaşadığınız topluluğun bir parçası olduğunuzu hiçbir zaman hatırdan çıkarmayınız diyordu. Bunu söylüyordu da kendi, kendi medarı maişetini teminle, iştigarla iktifa etmiyordum. Belki elin daha ucunda ne varsa hepsini sarf ediyordum. Evinde üç beş kuruşu vardım. Halkın önüne geçmiş namaz kıldırmak üzere durmuştum. Tam Allah'a ekber diyeceği zaman demedi indirdi, tekrar hücresine koştum. Halk saflarda bekliyordum. Biraz sonra yine geldi, telaşı gitmiş, endişesi gitmiş.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 Evladu iyal aç, ben perişan, aç bir ilaç. Çok ihtiyacım var ya Allah dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çıkardı bir şey verdi, vardı verdi. Bir daha istedi ya Resulallah yine verir misin dedim. Bedeviydi, huzurun edebini daha bilemiyordu. Müslüman olup sahabi safları arasında yerini alacaktım. Başımıza ta şüviyeti kazanacaktım. Fakat yeniden yeniye giriyor, Müslüman oluyor, oluşuyor, olgunlaşıyorlardı. Bir daha ver dedi, bir daha verdi. 3. defa isteyince vallahi dedi kalmadı, verecek bir şey kalmadı. Allah inşallah bana versin ben yine sana vereyim dedi. Hazreti Ömer'in çok canı sıkıldı, kalktım. Ya Resulallah süil tefaateytem. Tümme süil tefaateytem. Tümme süil tefa ya Resulallah, istedi verdin istedi verdin. Sonra yok bu defada ettin. Sahabe diyor ki fekka enne karihaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü hoşlanmadı Ömer'in bu sözünden. Hoşlanmadığını anlayan başka bir sahabe Abdullah İbnü Zafetü's-Sehmi kaptı ayağı. Kılıcın üzerine dikildi ve şöyle dedi. En fi kıra Resulullah ve la tahşem minil arş iqlalam. İnfak et ya Arşazimin sahibi Allah'ın seni perişan etmeyeceğine inanarak infak et ya Allahım tebessüm buyurdular bir dalika umir tu ben bununla emr oldum buyuruyordum sırtındaki verinceye kadar infak etmekle emrolundum. halka sesleniyordum ya yualladin amen u razaknakum مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْنُ لَا بَيْعُنْ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوبَ اَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَمْ Ey iman edenler! Alışverişin faydasız hale geleceği gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiği şeyi infak edin buyuruyordum. İkinci ayette İzel. Malınızı akla, hakikat yolunda sarf edin, edin de kendinizi tehlikeye atmayın. Zekat bahsini, semaat bahsini arz ederken bu ayetleri, nuanslarıyla size intikal ettirmeye çalıştım. Resul-i Ekrem bunu söyleyince herkes infaka koşuyordu. Biri diyordu ki en fazla ne gerekliyse ben onu vereyim. Ne gerekliyse onu vereyim. Lan تَنَعُلْ بِرْحَتَّةُمْ فِي قُو مِنْ مَا Ayeti celile nasir olunca, herkes evinde, barkında, yurdunda, yuvasında gözüne en çok giren şeyleri götürdüğü infak ettim. Bir Birru takvaya nail ve masar olamazsınız, sevdiğinizi elden çıkarmadıktan sonra. Köleler azat ediliyor, dağlar, bahçeler vakfediliyor, ele geçirilen her şey İslam'a kaide olabilecek.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 Babu Amel Ömer diye bir kapı vardır. Geçerken kendi kendime o edalı endamlı adamın oradan o kapıdan içeriye girdiğini tahayyül ederdim. Ve içimden kaç defa geçti. Keşke senin o mübarek evini bıraksalar da bir görseydim. Tarihçiler ona maili hidam duvarlarla muhat bir ev diyorlar. İki tane hücreti olan bir ev. Roma İmparatorluğunu yıkan Sasanileri dize getiren Büyük Devlet Reisi Kerbiç'ten bir evin içinde oturuyordu. Saf yaşayışını, sade işini değiştirmemiştim. Devlet zengindi, elinin altında sadece arz etmiştim Medine'de kırk bin yedek ata bakıyordu. Düşmana hazır kuvvet icabında hücum edeceklerdi bunlar. Fakat kendisi evinde ekmeğini banıp yiyecek zeytinyağı ya vardı veya yoktu. Çünkü mürşitlerinden öyle ders almışlardı. Hz. Hazreti Ebubekir ondan daha ileri fakirdi. Görseydiniz onları, onlara sadaka verirdiniz, zekat verirdiniz. Hazreti Ömer daha ziyade baki garkatte yatıyordu, mezarda yatıyordu. Halife olduğu devirde baki garkatte gidip yatıyordu, daimi yatacağın yer burasıdır diyordu senin. Ve ölümü hatırlıyordum. Yüzüğünün kaşında kebabil va mevti va'iza ya Ömer. Sözünü yazdırdığını daha evvel size nakletmiştim. Ölüm sana hayırhah ve nasihatçı olarak yeter diyordu.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 Kendisini insan alıştırır ve sardırırsa, evratsız, etkarsız günü olmazsam, teaccüdsüz, duhasız, işraksız günü olmazsam, kafası da ölümü müspeteyle on o nisbetten meşgul olursa, devrin hadiselerini de bilirse kendi devrine hükmedebilir. Gafil işi değil bu iş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam halka diyordu dünya karşısında mağlup olmayın.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 İla hadisesi münasebetiyle kapının önünde bir iki bağırdı. Bağırdı Resul-i Ekrem içeriye almadım. Siyahi bir zenci vardı kapının önünde. Git söyle Ömer geldi diye kabul buyursa içeri girmek istiyorum. Efendimiz'e söyledim seslerini çıkarmadılar. Ömer diyor ki döndüm geldim halk mescidi minberin etrafında hep ağlıyorlardı. Resul-i Ekrem'in üzüntüsünden ötürü. Ben de oturdum ama yerimde duramıyordum. Bir daha gittim, bir daha geldim, bir daha gittim, bir daha geldim. Dördüncü sefer arkadan o köleyi koşturdu. Git söyle gelsin Ömer. İçeriye girdim. Ya Resulallah dedim. Eğer kızım hafsa senin canını sıktıysa müsaade et ben onu keserim dedim. Ve sonra kızının üzerine de yürüyordu. Baktım diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek bir hasırın üzerinde yatmış. Hasır el mübarek vücudunda izler bırakmış. Sırtında elbise yer yer vücudun saplanmış, katılmış. Gözlerimi şöyle hücreyi adetin içinde dolaştırdım. Bir sabit 40 liram ağırlığında veya onun iki katı kadar arpadan başka gözüm bir şey ilişmedi. İki tane deri asılı gördüm orada. Kurutacak herhalde posteki yapacaktı onları. Ve göz yaşlarımı tutamadım. Ben ağlamaya durunca niye ağlıyorsun ya Ömer dedim. Ya Resulallah dedim, sen ki Allah'ın peygamberisin. Kisra ve Bizan sonra da saltanat ve içinde yaşıyorlar. Sense işte kutu la yamud, işte altındaki sergi ve işte üstündeki yorgan dedim. Allah'ıma ya Ömer dedi, İstemez misin? اما تردأنتقون لنالآخرة ولهم الدنيا İstemez misin, ahiret bizim olsun, dünya onların olsun. Bununla Resul-i Ekrem kuru bir zöht havası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 Hayatı seniyesinde bunu yaşıyordu, ondan sonra anlatıyordu, anlattığı şeyde husnu kabul görüyordu. Çevrede bu hale gelmiştim. Herkes Muhammed-i ahlak ile mütekallik idi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve esas kefere ve fecereye, galebe çalan da ahlak-ı muhammed aleyhissalatu vesselam, evsaf-ı ahmet aleyhissalatu vesselam, huluk ilahi di celle celaluhum. Bunu iktisap ettiğimiz zaman, kazandığımız zaman her şey olacak. Onun için Kur'an, sözlerin yanında amele ciddi bir ehemmiyet atfetmek suretiyle Ya اَيُّهَا الَّذِينَا اَمَنُوا ma la مَا <لَتَفْحَلُونَ> Ey iman edenler! Ne diye insanlara yaşamadığınız şeyleri anlatıyorsunuz? Bu Allah indinde Allah'ın gazabına vesile bir keyfiyettir, bir mektir buyuruyor.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 Bunlar falanın filanın menkibesi. Ben senin menkibene merak ediyorum. Sen kendi menkibeni bana anlatır mısın? Kendi menkibeni anlatacaksın, hüsnü kabul görür. Kalplerde maçes Allah'ın kanunu bu, aksi yoktur bu işin. Neden gerçek ehlullahın sözü tesir ediyor da benim gibi kafa hocaların sözü tesir etmiyor? Çünkü hakiki veli yaşıyor. Hakiki veli aleyhissalatu vesselamla münasebet içindem. Hakiki veli Allahu gelen akdesiyle mukaddesiyle feiz derer masar. Sabahtan akşama kadar yünüyor ve yıkanıyor. O onun için üstünü kabul görüyor. Allahu Teala ve tecaddes Hazretleri bizi sözü özü bir olanlardan eylesin. Seyyidine Hazreti Ali bin Bir Gaile bu hadisi altında ne der biliyor musunuz?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 Samimi olmayışı bilenlerin samimi olmayışı ve cahillerin de bilgisizlik için içinde hoyratça ibadetleri ve usülükleridir. Beni iki büklümeden husus budur demektedir. Yati'a'l-nâs zamanun fîhi mubâd juhâl ve ulemâ füsâk fidenallâhu eyyâkum. Hadis sayık da yolsam Resûlullah kam insanlar üzerine bir zaman gelecek ki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 Sahili selamete hidayet eylesin, doğruyu vicdanlarımıza duyursun ve bizi hakikata doyursun inşallah teâlâ. Bir mesele vardı onları da arz etmeyi düşünüyordum. Hatırınızda kaldığınıza, kaldığına göre bu müeyyidat bahsinde emr-i bil marufu kendi prensipleri içinde. Ondan sonra cihadı arz etmeyi düşünüyordum. Ve sonra da müeyyidatın diğer dalı olan kitabur ı rakaikten bir şeyler anlatmayı düşünüyordum ki. Dinin kaideleri, temelleridir bunlar. Bunlarla dini hayat ayakta durur. Ben bu emrub-i mağrubu sadece bu üç müeyyideden şimdiye kadar arz etmeye çalıştım. Ama bunun sonunda her emrub-i mağrubu anlatıldığı yerde Kur'an-ı Kerim'de biz görüyoruz ki bir dayanma, dişini sıkma, sabır keyfiyeti var. Kur'an-ı Kerim'in bu terkibine...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 الله تعالى وأطيعوه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم.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 Kur'an'ın bir tek meselesi karşısında Ahmet bin Ambel'in Cihan-Pesendane mücadelesi kıyamete kadar unutulmayan bir mücadele olacaktır. Sen kelamı, ı lafziye, beşer kelamı de mahluk de de çıkışın içinden. Meselenin münakaşasını kelam kitaplarına bırakalım. Kur'an'ın bin meselesi değil, neslimize bin meselesi birden yükselmiş. Bir tek meselesi içindedir demiyorlardır. Dilinden her gün bir parça koparsalar yine demeyecektim. Her gün kamçıyla sırtına vurup kaldırıyorlar ve eza cefâ Bu Mubarrak buyurur ki ben bağırıyordum dayanamıyordum. Sırtıma inip kalkan her kamçı kendisiyle beraber kan çıkarıyordu. Ama bu bitip tükenmiyordu. Kur'an'ın bir tek meselesine karşı müminlerin emiri yapıyordum. Muhtazilaşmış, muhtazilalaşmış Abbasi halifesi yapıyordum.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 Bir sene, iki sene sabah akşam yemek yerine sopasısıma indim. Her defasında Şafii'nin o sözünü hatırladım. Hatırladım ve dişimi sıktım, sabrettim. Şam'da bulunan Şafii'nin rüyasına giriyor Mevlana mevcudat Efendimiz. Ahmet bin Hanbele selam söyler. Haber ulaştır ona. Meseladan dolayı kendisini çok sıkıştırıyorlar. Dişini sıksın, dayansın, yakında bana gelecek diyor. Sırtından gömleği çıkarıyor, yanındaki adama katıyor gönderiyor, kendisinin gitmesi imkansız. <gülüyor> Git bunu diyor Ahmet bir Ambel'in mübarek kendine giydir. Habishaniye gidiyor ulak, Şafii'nin sana selamı var, yarı yani hocalığı var Şafii'nin ona. Sana selamı var, hürmeti var. Gece âlem-i menamda Resul-i görmüşler. Sana ismen selamları var, Ahmet bin Ambel'e selam söyle demişler. Ahmet bin Hanbel dünyalar kendisinin oluyor. Şu ridayı da sana gönderdiler. Mübarek cesedine bin çıkarı ver ona götürmek istiyorum. Mübarek vücudunun terini alan o gömleği tekrar Şabiye'ye getiriyoruz Öpüyor öpüyor yüzüne gözüne sürüyor. Temiz bir cesede değmişti temiz bir gömlek. Bu yüzü Allah cehennemde yakmayacak Ahmet Hanbel'in terini bulaştırdı bu yüzüne diyor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 Döndü dedi ki, bu gece alem manada resul Ekrem'i gördüm. Benim böyle özene bezene müdafaa yazımı görünce, no dedi Atıf, bana gelmek istemiyormusun? <gülüyor> Bir temennayla her şey hallolacaktı. Ama resul Ekrem'in buna rızası yoktu. Ne o atıf, yoksa bana gelmek istemiyor musun? Ne bu ten kaygısı. Ne bu can kaygısı diyordu, hayır ya Resulallah, uçuyorum sana gelmek için. Temennasız insan, Kur'an'ın meselesini müdafaa uğrunda açılan yeni yer, varlığın her şeyiyle beraber bir tıkaç diye tıkamaya hazır insan, yıktı müdafaa etmedi. O gün hakkında verilen hüküm idamdı, seviniyordu, resul ekrana Ekrem'e kavuşacağım diye. Tarihimizin yüzünün akı, böyle şerefli insanlar vardır. Menfaatının esir ve zebunu olmamış, yükselebilmek için Kur'an'ı ayağının altına merdiven yapmamış, onun bir tek kelimesine bin ruh olsa feda etmeye hazır, nice, başlar, muhteşem limanlar vardır ki, hakikatler elmas sütun gibi bugüne kadar ayakta durduysa onların yüzü su yormesine duruyor. Başında omuzlarında saçları madde dince başlarım olsam. hakikatı Kur'aniye için her gün birini kesseler. Hakikati Kur'aniye yapa olan bu başsındık hayat seni silah etmeyecektir. Sözü 20. asırdan söylense bile devrili salattan ahiden asık gelen bilmezsem gibidir. Bunu 20. asırda Kur'an'a sahip çıkacak temiz nesle hediye ediyorum. Başımdaki saçları derdince başlarım olsa her gün birini kesteler hakikatı Kur'anî'ye yafede olup bu baş, sızlıkaya teslimi silah etmeyecektir. Kendinden evvelkinin kendi nesline mesajım kulak versin dikkat etsin hakikatı omuzda abideleşmenin, abideleştirmenin ne bağlı olduğunu çok iyi anlamaya çalıştın. Belli anlayışların acanları olarak çalışma değil, belli anlayışlara angoldu anlayış olmak suretiyle yükselmeye değil, her devrin anlayışına uyan bu bunlar değil, hak ve hakikat hesabına, bildiği gibi yaşayan, yaşadığına tersüman olan, yaşadığıyla halkının ve insanının karşısına çıkan fedai nesil. Allah seni bu yolda aziz, daim ve kaim eylesin senin temiz nasiyen asırlardan beri zulmani çektiğimiz gecesi gündüzünden gündüzü gecesinden karanlık gecemizin fecri olacaktır inşallah sen o tertemiz nasiyeni kirletmem. berraklığıyla ve duruluğuyla Allah'a adam Allah'ın yolunda kullan Allah için ol Allah için çalış Allah için işle, Allah için başlan, Allah yolunda davran, Allah'a gönlünü kaptır, önünde Allah'ın rızasını ve Resulullah'ı bulacaksın. Başkaları ne bulursa bulsun, sen Allah'ın rızasını ve Resulullah'ı bulacaksın. Ela inna hsenel kelam ve abla ve ennizam, kelamullahi'l melikil azizil hallam, kemâ kâle Allahu tebâreke ve fil kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم olma olan Allah'ın kulları Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan çok korkun, sizi yaratan Rabbinize karşı saygılı olun, Rabbinizin himayesine girin, kulluk dairesi içinde O'na itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْيِحْزَانِ وَاِيْتَىٓا اِذِ الْقُرْبَةِ Muhakkak Allah adalet emrediyor. Adaletin her yönüyle, bütün bir hayatı için alan istikametle, Doğruyu yaşamakla, doğruya tercüman olmakla, yaşadığını dile getirmekle, dile getirdiği şeyleri hayata hayat kılmakla, sözün özü, Kur'an'ı hayata hayat kılmakla, Muhammed-i alakine <gülüyor> olmakla sallallahu aleyhi ve sellem size emretim. Ve yine en geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinize onu görüyor gibi kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi, görmemezlikten gelseniz dahi, binlerce parlakayla ile mevcudiyetini size hissettiriyor, vicdanınızda varlığını size duyuruyor ve inananların kalbini bu iman ve ifana doyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbal istikametinden. istikametinde, Mal can her şeyinizi sarf etmekle size emrediyorum. Vaya'l-fahşayı ve'l-munkarı <gülüyor> vel Ahlaksızın her çeşidinden, gizlisinden açığından büyüğünden küçüğünden, dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden, serkeşlik yapmanın her çeşidinden, huzursuzluğun amarşının her çeşidinden, başkaldırmanın her çeşidinden teza dinin emirlerini tanımamanın her çeşidinden ve dinin çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, nefsin irfanına eresiniz, o adese hakka baka hakkı göre hakkı bilesiniz, emr-i içinde yaşaya zahili selamete çıka ve cennete dahil olasınız. اقيم الصلاه ان الصلاه عنها ان عن الفحشاء والانكر ولله الله اكبر والله يعلم ما تعمل صدق الله رظيم. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباده